Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi bugünkü dersimizde yani 60. ayet itibariyle Kehf Suresinin 60. ayeti itibariyle başlayan dersimizden Kur'an-ı Kerim'in en dikkat çekici, en önemli kıssalarından birisi ile karşı karşıyız. Bu kıssanın yeri geldikçe temas edeceğimiz şekilde doğru anlaşılması Doğru kavranılması, bu kıssadan yanlış sonuçlar çıkartılmaması, yanlış değerlendirmeler yapılmaması çok önemlidir. Çünkü bu kıssadan hareketle veya bu kıssadaki bazı ifadelerden hareketle yapılan bir takım değerlendirmeler yanlış bir takım kanaatlere zemin hazırlamıştır. Her şeyin doğrusunu öğreten Kur'an-ı Kerim'in, her şeyin doğrusunu göstermek üzere gelmiş olan Kur'an-ı Kerim'in yanlışa mesnet, yanlışa dayanak yapılması ise bu Kur'an-ı Kerim'i yanlış anlamanın en ileri derecesidir. Onun için gerek bu sureyi, gerek bu suredeki bu kıssayı ve gerekse Kur'an-ı Kerim'in tamamını doğru anlamak için Müfessirlerimizin ilim adamlarımızın ifadelerini çok dikkatli bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Bu surede Musa Aleyhisselam'ın adı hadis-i şeriflerde Hızır Aleyhisselam olarak zikredilen Hızır Aleyhisselam ile başından geçen ve ondan ilim öğrenmek üzere gittiği bir kıssa göreceğiz. Fakat ben bu ya geçmeden önce kesinlikle bu ümmetin en büyük alimlerinden birisi olan İmam Bukhari rahmetullahi aleyhine. Bukhari'de bu kıssayı zikrederken kullandığı, açtığı babı, başlığı zikretmek istiyorum. Bab aynen şöyle. Babu cevazi taallumil efzali minel mafduli yani daha faziletli olanın fazileti kendisinden daha aşağıda olandan ilim öğrenmesinin caiz oluşuna dair bir bat daha üstün, daha faziletli olanın daha alt mertebede olan kimseden ilim öğrenebileceğinin, ilim öğrenmesinin caiz olduğu babı. Çünkü hadis ilminde de bu önemli bir meseledir. Hadis ilminde biliyorsunuz tahammülül hadis diye bir konu vardır. Yani hadisin hadis rivayetinin hadis rivayetini almak. Hadisi, hadis rivayet eden üstaddan öğrenmek. Buna tahammülül hadis denilir. Tahammülül hadis, hadisi taşımak. Kelime-i tebaile Hadis alimleri bu manada çok güzel örnekler vermişlerdir. Mesela bir üstad birisine hadis rivayet ettiği zaman ben bunun üstadıyım diye kendisine bir övünme kapısı bırakmamak için mutlaka bir yolunu bulup ondan da bir hadis alır ve aynı zamanda ona talebelik yapmış olurdu. Allah Allah. Hadis alimlerinin hadis ravilerinin öyle bir adeti de var. Gerçekten tabi bir takım cahil cühele diyeceğim ben, hadis ilmine şöyle biraz burun kıvırarak bakarlar. <gülüyor> ya hadis, he işte Kur'an-ı Kerim varken hadis deymiş falan. Desinler onlar öyle de Onların böyle demelerinin ilmi bir kıymetin olmaması bir tarafa sebepleri ayrı bir şeydir. Yani hadis alimleri o kadar üstün ahlak sahibi kimselerdi. Kendilerine tekebbür, büyüklenme duyguları gelmemesi için fiilen yapılacak şeyleri de yaparlardı. Onu dahi ihmal etmezlerdi. Hatta bazıları derler ki İmam Bukhari'nin az önce zikrettiğim başlığına örnek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam alel ıtlak Cebrail Aleyhisselam'dan faziletlidir. Bununla birlikte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ifade yerindeyse Cebrail Aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'i ahzetmiştir. Almıştır, rivayet etmiştir. Demek ki daha alimin, daha faziletli olanın, Allah nezdinde mertebesi daha yüksek olanın ve olduğu bilinenin mertebe itibariyle kendisinden daha alt mertebede ilim alması, öğrenmesi onun mertebesini düşünmez. Dolayısıyla İmam Bukhari'nin açtığı bu başlık, aslında ümmet tarafından dikkatle takip edilmiş olsaydı, bu kıssadan hareketle birçok yanlış ve batıl düşünce de ortaya atılmazdı. Başlığı tekrar hatırlatıyorum. Fazileti daha yüksek, daha ileri olan kimsenin, fazilet itibariyle kendisinden daha aşağı mertebede olandan, İlim öğrenmesinin Caiz olduğu babı Bukhari İslam alimlerinin Özellikle şarihlerinin Hadis şarihlerinin ittifakla belirttikleri Bir husus vardır buhari sadece muhaddis değil Aynı zamanda Büyük bir fakih Ve O'nun açtığı bab başlıkları, O'nun hadisi, Kur'an'ı ne kadar iyi anladığını, ne kadar iyi fıkh ettiğini gösteren önemli göstergelerdir. Buhari'nin başlıkları o kadar ehemmiyetlidir ki, sırf Buhari'nin başlıklarını şerh etmek için, hadislere dokunmamışlar. Sadece o başlıkları şerh etmek için kitap yazmışlar. Deli filmmiş. Deli filmmiş. Şimdi bu büyük hazineden ufak tefek bir iki örnek ile bahsettiğim bu hazineye bir Müslümanın veya ilim adına veya fikir adına veya her ne adına olursa olsun o koca hadis ilmine sünnet birikimine şöyle bir burun kıvırarak bakması her şeyden önce bu durumda olan insanın gerçekten ilmi bakımdan ordukça sefil bir mertebede olduğunu gösteriyor. ayrı bir konu. Rabbim her birimize intibah versin. Amin. Bu kıssadan ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in tamamından doğru Kur'an'ın ruhuna, İslam'ın ruhuna ve gerçekten bu kıssalarla Kur'an-ı Kerim'le verilmek istenen mesajlara uygun sonuçlar ve neticeler çıkarmayı ve bunları hayata geçirmeyi nasip ve diyerek bu kısa bir girişten sonra Kehf suresinin ayrıcalıklı özelliklerinden birisi de bu kıssanın bu surede mevcut olduğunu ve başka bir yerde buna temas edilmediğini hatırlatarak başlayalım. Kehf ashabı ile ilgili kısa yine bu kıssanın surelerin özelliklerinden. Mi? Başka bir yerde Kehf ashabından bahsedilmiyor. Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselamın burada anlatılan kıssalarından başka bir yerde bahsedilmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bundan sonra gelecek olan Lokman, e, e, Zülkarneyn kıssasından yine bu sureden başka bir yerde bahsedilmiyor. O bakımdan bu kıssa gerçekten çok etkileyici bir, bu sure çok etkileyici bir suredir. Ve Peygamber a.s. bir hadis-i şerifinde belirtildiği zaman, her cuma gecesi bu sureyi okuyan kıyametin felaket ve musibetlerinden fitnelerinden emin olurdu. Dolayısıyla imkanımız olursa hatırımızda kalırsa yapabildiğimiz kadar Perşembe'yi cumaya bağlayan gece bu sureyi okuyabilmenin veya okumanın yollarını da arayalım. Onu da bu vesileyle hatırımıza gelmişken hatırlatmış olalım. 60. ayet-i kerimede başlıyoruz dedik bu kıssa. Estaeuzu billahi ve iz qala Musa li fatah. Hatırla o zamanı ki Musa genç hizmetkarına, delikanlısına şöyle demişti. Burada kastedilen kişi aslında Musa aleyhisselamın kız kardeşinin oğlu olduğu söylenen ve Musa aleyhisselamdan sonra İsrail oğullarında onun halefliğini yapan nebi olduğu da bildirilen, söylenen Yuşa bin Nun dur. Ona dedi ki: "La abrahu hatta abluğa majma' al-bahrayn el emdi hukuba." Ben iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar yürümeme aralık vermeyeceğim. Ya oraya ulaşacağım, yahut da uzun seneler boyunca yürüyüşüme devam edeceğim. İlim yolculuğunda kararlılığa işaret ediyor bu. İlim tahsilinde hiçbir şekilde geri adım attırılmayacak bir azınkarlığa ihtiyaç var. Hele bundan önce ki dönemlerde. Daha önce anlatmıştım, adını şu anda hatırlamıyorum. Horasan taraflarından bir ilim adamı kalkıyor, Hicri 400'lü yıllarda. Bağdat'a ilim tahsiline geliyor. Kısa bir süre sonra ona memleketinden, şehrinden bir mektup ulaşıyor. Açayım, açmayayım, açayım, açmayayım diye tereddüt ederken açmayayım diyor. Bir zembile veya bir kutuya şimdiki ifadeyle o mektubu atıyor. Mektup geldikçe açmadan oraya, geldikçe açmadan oraya. Bağdat'taki ilim adamlarından tahsil edeceği kadar ilmini aldı, aldığına kanaan gösterdi. Eşyasını hazırladı, yükünü bağladı, bir daha yola koyulacak. Bari Süzenbil'deki mektupları bir açıp okuyayım demiş. Açıp okumuş tek tek herhangi birisini diyor açmış olsaydı kesinlikle ilim tahsilini yarada bırakıp memleketine dönmesi gerekiyordu. Çünkü birisinde babam çok hasta. Birisinde annen vefat etti, birisinde efendim işte ekinleriniz yandı, birisinde şu oldu. Her birisinde ayrı bir şey. Ve her birisi mutlaka onun en azından ilmi hayatını şuraya bu şekilde sekteye uğratacaktır. Diyeceksiniz ki ya biz şimdi ne yapacağız? O ayrı bir konudur. Önemli olan buradaki azimkarlığın İslam ümmetini bir zamanlar ne kadar etkilediği, ve biz ilmi bırakmadığımız sürece Allahü Teala da bu ümmeti yüce tuttu. İnanın birileri bir grafik çizse İslam tarihinde. Bütün ilerilikler adeta ilmi hayatın ilerlemesiyle birlikte olmuştu. Gerileişlerimiz de ilmi hayatımızın gerileişiyle beraber olmuştur. İlim böyledir. Bu İslam ümmeti için böyle olduğu gibi İslam ümmeti dışındaki ümmetler için de böyledir. İlme Allahü Teala öyle bir özellik vermiştir. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam ilmin Ehemmiyetini bu manada çok iyi öğrenmişti. Bir de bu kıssanın hadis-i şerifte zikredilen bir sebebi var. O da çok etkileyici. Hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselatü vesselamın belirttiğine göre bir gün diyor Musa bin İmran aleyhisselatü vesselam kavmi arasında onlara bir hitapta bulunmak üzere ayağa kalktı. Musa aleyhisselam öyle bir hutbe verdi ki, konuşma yaptı ki gerçekten dinleyiciler bile ona yani dinleyiciler hepsi ifade edense ağızları açık dinlediler, hayran kaldılar. Birisi dayanamayıp Musa aleyhisselama sordu. Ey Musa, yeryüzünde senden daha alimi var mı diye soruyor. Musa aleyhisselam İlmi diyor Allah'a havale etmeyip nasıl olsa ben Allah'ın üzerine Tevrat'ı indirdiği Musa'yım. Herhalde benden daha alimi olmaz Tevrat sayesinde Allah'ın vahyini aldım. Peygamber olarak benden daha alimi olmaz. Düşüncesiyle hayır demiştir. İlmi Allah'a havale etmesi gerekiyordu diyor. Allah'u alem demesi gerekiyordu. Veya bildiğim kadarıyla öyledir diye bir sınır, bir kayıt koyarak konuşması gerekiyordu. Mutlak olarak hayır deyince Cenabı Allah onun başından bu olayı var. Senden daha alim bir kulumuz var. Senin bilmediklerini bile bilmediklerini bilen bir kulumuz var. O o yönüyle senden daha bilgili Bunun üzerine bu kıssada anlatılan olaylar cereyan edecek. İşte Musa Aleyhisselam Cenab-ı Allah'ın kendisinden daha alim birisinin mevcudiyetini ona söylemesi üzerine soruyor. Peki ya Rabbi benden daha bilgili olduğunu söylediğin bu sevgili kulunla nasıl bir araya gelebilirim? Onu nasıl bulabilirim? Nerede onunla görüşebilirim? Diye onu görmek arzusunu arzusu uyanıyor içinde. Hadis alimleri derler ki ilim için yolculuk yapmanın gereği ve esası buna dayanıyor. İşte bu anlatılanlar İslam aleminde o deveden hızlı ifade yerindeyse e, ulaşım aracının olmadığı bir dönemde Horasan'dan kalkar, Mısır'a kadar gelir, Bağdat'a kadar gelir, Mekke-i Mükerreme'ye kadar gelir ve İslam dünyasının daha bilmem neresine kadar gelir. Endülüs'ten kalkar, Beytül Magdis'e gelir, başka yerlere giderler. Yani doğudan batıya, bot, batıdan doğuya, kervanlar kadar ilmi seyahatler de canlı, diri ve faal idi. Ee, şimdi ismini zikrettiğimiz ve zikretmediğimiz bu yerlerin hali balum. Rabbimiz tekrar inşallah bu ümmeti ve bu şehirlerimizi ve benzerlerini Tekrar eski izzetlerine döndürür inşallah. Aynen. Ya diyor iki denizin birleştiği yere ulaşırım yahut da o zatı bulana kadar yıllar ve yıllar yolculuğuma devam ederim. Ya ilim tahsil etmekten yorulduk öyle bir şey yok demek. Bu en çok Müslüman'a yakışır ilim tahsil etmekten yorulmamak, ilim tahsiline son getirmemek, ilim tahsilini bir yerde durdurmamak. Herkes için çok Müslüman'a yakışır. Bunlar iki büyük zat, Musa Aleyhisselam ve Yuşa bin Nur. İki peygamber, büyük bir ihtimalle peygamber olduğu. Üçüncü bir peygamberin yanına gidecek. Niçin? İlim öğrenmek için. Adeta bu kısa başından sonuna kadar ilim tahsil etmenin ehemmiyeti ve ilim tahsil etmenin adabı. Hoca öğrenci ilişkisi, öğrencinin hocasına karşı edebi, hocanın öğrencisine karşı merhameti, saygısı, karşılıklı sevgi, karşılıklı bağlılık, güzel diyaloglar ve buna benzer daha birçok güzellikleri var bu surede. Bu kıssanın bu kıssada anlatılanlar. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَا بَيْنِهِمَا Her ikisi o iki denizin birleştiği yere ulaştıkları vakit nesiye Balıklarını unuttular. Çünkü Musa Aleyhisselam Cenab-ı Allah'a sormuştu. Rabbim ben bunu nerede bulacağım? Demişti. Cenab-ı Allah ona balığının canlanıp da denize girdiği yerde bulacaksın demişti. Oraya vardılar. Oraya vardılar. Balıklarını unuttular. Yani balık canlanıp denize girmiş. Yuşa bin Nun Musa aleyhisselama balık işte denize girdi diye hatırlatmayı unutmuş. Mola verdikleri yerden yollarına devam etmişler. Orada balıklarının denize karıştığını unuttular diyor. Balık canlanıyor yani. Fattakad سبيلi fil müharip saraba balık da denizde denizde tünel oluşturacak şekilde bir açıklaması böyledir. buharideki açıklaması bilhassa böyledir. Tünel oluşturarak kendisine yol aldı. Yani girdiği denizde yol aldığı yer adeta onun için bir tünel halini alıyor ve balık o şekilde ilerliyordu. Bu da diğer balıklardan farklı bir balık veya farklı bir yol alış veya deniz o nokta farklı bir deniz neyse bilmiyoruz tabi. Bütün bunlar Cenab-ı Allah'ın bizim biz insanlardan bu dünya içerisinde bile bilmediğimiz veya bilemeyeceğimiz bir çok ahvalin geçmişte de insanların olduğu, bulunduğuna ...günümüzde de bulunduğuna bir... ...işaret olsa gerek. işte o balığın denize... ...karıştığı noktayı... ...girdiği noktayı... ...açtıkları vakit... ...ne kadar açtılar Allah-u Alem... Musa Aleyhisselam... ...yanındaki genç delikanlısına... ...haydi bizim... Kuşluk yemeğimizi getir dedi. Doğrusunu isterseniz Peygamber ve Sellem'in da değiştirmemesi dolayısıyla galiba yemek yemek noktasında en güzel ve en sağlıklı yol birisi işte kuşluk vakti dediğimiz saatlerde yemek yemektir. Diğeri de ikindi vakitlerinde yenen akşam yemeğidir. Onun için Arapçada asıl itibariyle bir gada var, bir aşağı var. Gada dediğim gibi güneş yükseldikten sonra yenilen yemeğin adıdır. Aşağı da güneşin ikindi vakitlerdeki batıya doğru iyice etmeye başladığı zamandır. O vakit yenilen yemektir. Futur batıdan Kahvaltı geleneği geldikten sonra bu manada kahvaltı manasında kullanılmaya başlandı. Arapçada futur kelimesinin kahvaltı manası yeridir. Yoksa futur tamamen oruç bozmak demektir. O manada. Bunu da laf arasında söylemiş olalım. لَقَدْ laqina min سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا Balıklarını kaybettikleri vakte kadar çokça yol aldıkları halde yorgunluklarını hissetmiyorlardı. Yani yorgunlukların etkisi üzerlerinde devam etmiyordu. Ufak bir dinlenmeyle geçebiliyordu. Fakat bu sefer Musa Aleyhisselam ya bize yemeğimizi getir bari diyor. Gerçekten biz bu yolculuğumuzda büyük bir yorgunlukla karşılaştırdı diyor. Kale, bu sefer hatırlıyor balon denize geri döndüğünü. Kale, erayte izi eveyne ile sahra. Hatırlıyor musun o kayanın dibinde biz bir dinlenmiştik, dinlenmeye çekilmiştik. Fe inni nesitul hut. Ben balığın denize karıştığını söylemeyi orada unuttum diyor. Ben gerçekten balığı unuttum. Kur'an-ı Kerim'deki ifade "Botabot bot karşılığı bu ben balığı unuttum." Yani balığın denize karıştığını sana söylemeyi unuttum. "Ve ma ensanihi illa şeytanu en Onu sana söylemeyi bana unutturan şeytandan başkası değildi. "Vettehaza sabilehu fil bahri acaba." Gerçekten o balık denizde hayret edilecek bir şekilde yoludu aldı gitti. Yol aldı gitti. Az önce söylediğimiz gibi. Musa Aleyhisselam niye vaktinde söylemedin? Sen ne biçim adamsın? Niye üzerine aldığın görevi yerine adam gibi getirmiyorsun? Gibi azarlarla karşılık vermiyor. Olsun. İşte zaten bu bizim aradığımız buydu diyor. Amir olalım, büyük olalım, baba olalım, öğretmen olalım, ne olursak olalım. Azar, hele hele insanları Küçültücü ifadeler kullanmak, yapacağımız son iş olması, son iş olsun, başvuracağımız son yöntem olsun demiyorum. Bunlar hiçbir şekilde bizim yapmamamız gereken işlerdir. Ne güzel söylüyor Musa Ali zaten bizim aradığımız buydu. Tasalanma diyor. Üzme kendini. Canı sağ olsun gibi bir ifade kullanıyor ona. Aradığımız buydu diyor. Niye üzülüyorsun? Niye o kadar mazeret belirtmene gerek yok ki? Elbette kastet yapmamışsın dercesine. Ondan sonra Fertedde ala aferihime kasasa Derhal izlerini tek tek adım adım takip ederek geri döndüler. Kassal efer izi takip etti demektir. Fertedde ala asârihime kasasa izlerini takip ederek gerisin geri döndüler diyor. Fevecedâ abdem min ibadina âteynâhu rahmetem min indina veallemnâhu milledunna ilme Fevcde amtan min ibadida. Orada kullarımızdan bir kul buldular. Geri döndükten sonra. Ateina hu rahmeten min indina. Biz ona kendi tarafımızdan bir rahmet vermiştik. Ve allemna hu milladuna ilme. Ve biz ona kendi tarafımızdan bir ilim öğrenmiştik. İlim ile dun diye avam arasında halk arasında dolaşır durur ne olduğunu da kimse bilmez ha? veya bu gibi kimselerin birçoğu bilmez ilmi ledün burada belirtildiği gibi ledün demek taraf demek Cenab-ı Allah burada ledün ne diyor ona biz kendi tarafımızdan bir ilim öğrettik bir ilim ne olduğunu biz bilmiyoruz bir ilim belirtisiz bir ilim Anlatılacak olaylardan nasıl bir ilim olduğunu olduğu hakkında fikrimiz oluşacak. Biraz sonra anlatılacak. Peki burada şu noktaya dikkat çeker. Çünkü birisi hakkında bir şey söylüyorsunuz ya böyle bir şey olmaz diyorsunuz. Ha sen dün ilmine inanmıyor musun der. Ya, öyle değil ki. Ledün ilmi var bu manada. Allah'ın ilmi elmette var. Haşa Allah ilimsiz midir? Allah'ın ilmini inkar etmek, hatta Allah'ın ilminin her şeyi kuşatmadığını söylemek bile küfürdür. Allah'ın elbette leddün ilmi var. Allah'ın leddününü var. Öyle bir şey olmaz. O halde burada ben Hızır Aleyhisselam'a Allah'ın özel bir bilgi öğrettiğini öğreniyorum. Fakat bu Ahmet'e, Mehmet'e, Ali'ye, Hasan'a, Hüseyin'e bu manada Hızır Aleyhisselam'a öğrettiği gibi bir bilgi öğrettiğini kim nasıl söyleyebilecek? Onun hakkında ayet var. Ben mutlak olarak onların kastettikleri manada ben veya başkası dün ilmini kimseye inkar etmiyoruz ki sizin iddia ettiğiniz filanın bu ilme sahip olduğunu söylediğinizi kabul edemeyiz. Ve caiz değildir delilsiz. Biz efendime söyleyeyim, bizim insanımız bir beşer olarak bilmesi mümkün olan şeyleri söyleyebiliriz. Efendime söyleyeyim, bir insanın yüzüne bakarak, Allah hepimize afiyet versin, ne gibi hastalıklarının olduğunu anlıyor diyebiliriz. Bu mümkündür. Fakat adamın kalbinden ne geçiyor? Bilmem, dünyanın öbür tarafındadır ne yaptığını biliyor. Vesaire gibi maazallah. Maazallah. Onun için bunları biz ne birilerine hücum etmek ne saldırmak Allah korusun. Böyle bir tabiat Müslümana yakışmaz. Fakat bu gibi kanaatlere sahip olan kardeşlerimizin kendilerini bu manada Kur'an ile test etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Şimdi burada allah Teala ona iki şey verdiğini söylüyor ona rahmet, nezdimizden bir rahmet verdik. Bakınız, rahmet için Cenab-ı Allah verdik diyor. Çünkü rahmet için sizin ayrıca bir çaba harcamanıza gerek yok. Cenab-ı Allah rahmeti bizim herhangi bir külfet altına girmemize gerek vermeden o lütfuyla verir. Dilediğine verir. Dilediği kadar verir. Ama, allmna’hum illa dunna ilm. İlim öğretmek için, bizim bir çaba harcamamız, ortaya koymamız gerekiyor. Ufak bir böyle bir edebi veya lafzi incelik de var ikisi arasında. Ona da kısaca dikkat çekmiş olduk. “Kalelhe Musa”. Yani rahmet verdi ilim kesbi. Evet, ilimde yani her birisi ve her birisinin ve bir tarafı var. Fakat ilim için kesb gerekiyor ayrıca. Onu söylemeye çalışıyorum. Kale lehu Musa. Musa ona dedi ki Hel ettebi'uke ale en tuallimeni mimme ulinte rüşte. Daha faziletli olduğunu buhari radıyallahu anh'ın de ifadesinden anladığımız ve söylediğimiz ve bildiğimiz Musa Aleyhisselam, çünkü Tevrat indirilmiştir ona. Hızır Aleyhisselam peygamber bile olsa ona özel kitap indirilmedi. Ülülü azın peygamberlerden değildir. Musa Aleyhisselam'ın daha faziletli olduğu muhakkaktır. Ama ilim öğrenmeye sıra geldi ya, takındığı edebe bakın. Sana uyabilir miyim? Ala, an tı alımanı mima Sana öğretilenlerin bir kısmından bana da doğru şeyler, doğruya ileten, doğruyu gösteren şeyler öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Senin arkandan gelebilir miyim? Demek ki öğrencinin buradan anlaşılan şu hocasından. Gereken yerlerde, gerektiği şekilde, edebe uygun bir şekilde izin istemesini bilmesi ve bunu ihmal etmemesi lazım. قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ Öğretmen, öğrencisinin ahvalini de bilmeli. Sen asla benimle birlikteliğe sabır gösteremez, Tahammül edemezsin. وَكَيْفَ تَصْبِرُ ala ma lam تُحَطْ بِهِ خُمْرًا Hem hakkında etraflıca bilgi sahibi olmadığın, etraflı bilgin olmayan bir şeye nasıl tahammül gösterebilirsin ki? Bu da bize şunu gösteriyor. Birilerinden bazen havsalımızın kaldıramayacağı bir şeyler görür veya işitirsek, o insanın ilim ehli olması şartıyla, uygun vesileyle, uygun hallerde ondan açıklamasını istememiz icap ediyor. Musa aleyhisselamdan bunu görüyoruz. Bilgi sahibi, yani bilginle kuşatamadığın bir takım işler göreceksin. Sen bunlara nasıl tahammül edebilirsin ki diyor. Kale seteciduni inşaallahu sabiran. İnşallah Rabbimin izniyle sen beni sabredici bulacaksın ve laa acil amra ve senin hiçbir emrine de baş kaldırmayacağım, isyan etmeyeceğim. Ne dersen onu yapacağım. Sebep ilimdir, ilimdir, ilme teslimiyet. Söyledi: "Fakat beni takip edersen, hiçbir şeyden Şartlı olarak, ilim öğretmek de demek ki caizmiş. Eğer bana uyacak olursam, hiçbir şeye dair bana soru sormayacaksın. hiçbir şeyden bahsetme. Eğer bana Ta ki ben sana kendiliğimden ona dair açıklamada bulununcaya hiçbir birbirleriyle anlaştılar ittifak ettiler biri sabredeceğini söyledi ömürü o zaman nereye kadar sabredeceksin zamanı gelince ben sana anlatacağım sen de tahammül göstereceksin çünkü bütün meselenin püf noktası ne keyfe tasbiru ala ma lam tuhat bihi hubra iç yüzünü bilemediğin haberdar olmadığın bir şeye nasıl sabredeceksin? Bu şunu gösteriyor ki Musa Aleyhisselam'ın bildiği ve sorumlu olduğu ölçüleri aşan bir takım olaylarla karşılaşacak. Bundan da şunu anlıyoruz. Cenab-ı Allah Musa Aleyhisselam'a git onu bul dediği gibi Hızır Aleyhisselam'a da seni birisi, böyle birisi gelip bulacaktır Peki. ve başınızdan bu şekilde olaylar olacaktır diye bilgi verildiğini, verildiği sonucunu çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Fentaleqah Yola koyuldular. O zaman yola koyuldular. Tabi, yok. Yola koyu Bu sefer ayrı bir yola koyuldular. Nereye Şey Yuşa Yok. He, ondan bahsedilmiyor bundan sonra. Niye bahsedilmiyor? Bilmiyoruz. Acaba beraber miydiler? Yuşa aleyhisselam sadece artık bundan sonra olayın fiili müdahili olmadığı için mi? Yoksa o geri dön döndü? Geri dönmüş olma ihtimali Allah-u Alem uzaktır. Çünkü Arapçada olay kahramanları için zamir kullanılır. Evet. O, o zaten gitti doğru, o sadece yürümüş oluyor. Onlara takılmış yani. Ama asıl kahraman Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam. Yani muhtemelen gitmiş de olabilir. Ancak büyük bir ihtimalle onun bundan sonraki olaylarda herhangi bir dahli olmadığı için, bir katkısı olmadığı için ikisinden bahsediliyor. Hatta iza rakibâ fissefineti harakâ. Nihayet gemiye bindiler. Binince derhal onu deliverdi. <gülüyor> Musa Aleyhisselam o kadar e, şeriatına, onun inandığı değerlere uymayan o kadar aykırı bir hadiseyle karşılaşıyor ki Verdiği sözü unutuveriyor. Hiç merak etme sen sabredeceğim inşallah diyor. Demek ki Allahü Teala onun sabrını buraya kadar murad etmiş. Ondan sonra dayanamamış. Sen bu gemide bulunanları, bu gemide seyahat edenleri suda boğmak için mi bu gemiyi deliyorsun? لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا Yemin olsun sen hiç de kabul edilebilir bir iş yapmadın diyor. Bu iş hiçbir şey kabul etmez diyor. Ali selam hatırlatıyor. Elem elem aqul lek inneke lentestati' ma Ben sana dememiş miydim ki sen asla benimle birlikte tahammül gösteremezsin. Benimle birlikte yolculuğa katlanamazsın dememiş mi dinliyorsun? قَالَ لَا تُعَخِذْنِي بِمَا Bir çoğumuzun en beceremediği işlerden birisi de yerli yerince özür dilemektir. Musa Aleyhisselam bakın hemen hazretini beyan veriyor. Bir peygamber bu. Dolayısıyla özür dilememiz gereken yerde dilersek bir peygambere uymuş oluruz. Bizi küçültmez. Hakka dönmek kadar büyüklük yoktur. Hakkı kabul etmek Peygamber Aleyhisselatü hadisidir. Batılda temadi etmekten hayırlıdır. Hakka dönmek batılda Sürüncemede veya sürünmekten daha hayırlıdır diyor. Kale lâ tuâkhidnî bimâ nesitun. Unuttuğum için unutmam sebebiyle beni sorumlu tutma diyor. Ve lâ turhiknî min emri Ve ne olur benim bu işimde de bana zorluk çıkarma diyor. Ben unuttum. Normalde sözümde durmadığım için anlaşmamızı feshetme hakkın var. Bu hakkın var. Fakat ne olur bu işte bana zorluk çıkarma çünkü unuttum diyor. Ee, Peygamber aleyhisselatü vesselam da diyor. Rufi'a an ümmetil hata'u vel nisyanu ve mestukrihu aleyh. Ümmetimin üzerinden hata yoluyla yaptıkları, unutarak yaptıkları ve ikrah ile zorlanarak yaptıklarının sorumlulukları ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır. Burada da bu fıkhi kaideye yani unutarak yapılan işlerden sorumlu olmama kaidesine bir işaretle yoluyla da olsa bir delalet bulunuyor Allahu Alem. Fentaleqah <gülüyor> yine yola koyuldular. Hatta izâ leqiyâ gulâmen fe katelâ. Bu daha büyük. Sonunda diyor bir küçük bir çocukla karşılaştılar. Derhal onu öldürdü. Kâle e katelte nefsen zekiyeten bi gayri nefs. Sen tertemiz bir nefsi Öldürülmesini gerektiren bir karşılığı olmadan mı öldürüyorsun? Yani bu kimseyi öldürmemiş. Bir başkasına karşılık olarak nasıl öldürürsün diyor. <gülüyor> Gerçekten sen de çok münker, kabul edilemez, tahammül gösterilemez bir iş yapmış oluyorsun. Demek ki Cenab-ı Allah Dilediği kimseleri dilediği şeriatlerle sınar ve mükellef tutar Biz şeriat Muhammediye ile mükellefiz şeriat Muhammediye ile ölçeriz biçeriz Ona göre tartarız Ona göre değerlendiririz Onunla hükmederiz Onunla amel ederiz Başkalarının da inançlarını da amellerini de kendimizin de o şeriat Ahmediye'nin ölçülerine göre değerlendiririz ve ona göre onlar hakkında hüküm veririz. Hayırsa hayır, şerse şer, iyi ise iyi, kötüyse kötü. Hiç kimsenin bu şeriatın dışına çıkarak kendisine göre bir takım şeyleri hele İslam adına bir takım hüküm ve değerleri tespit etmesine imkan yoktur, böyle bir yetki yoktur. Yaparlarsa sorumlulukları kendisine, kendilerine aittir. Devam edeceğiz inşallah kısa bir fasıladan sonra.